Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah dualarımız neden kabul olmuyor dualarımız? Allah tabiri Kur'an-ı Kerim'de bana dua ediniz kabul edeyim Mevla diyor. Dua ediyoruz, tabi dualarımız genelde kabul olmuyor. Neden olmuyor acaba? İşte bu konuyu Büyük evliyadan birine sormuşlar. Demişler ki, Ya İbrahim, bizler şu kadar zamandan beri Allah'a dua ediyoruz ama duamız kabul olmuyor. Acaba neden? Onlar şey cevap veriyor. Kadın mati kulübüküm bir aşırt eşyaya, on şeyden dolayı kalbiniz ölmüş buyuruyor. Kalp ölümü. Bir beyin ölümü var, bir de kalp ölümü var. Beyin ölümünde beden bitiyor. Ama kalp ölümü insan arte gidiyor Allah korusun. Kalp ölümünde. Onlara bir cevap örüyor. On şeyden dolayı kalpleriniz ölmüş. Allah nasıl onu kabul etsin buyuruyor onlara. Ve soruyorlar peki ya İbrahim diyorlar Ethe Hazretleri yani bu on şey nedir acaba? Hepimize lazım yani. Demek ki bu on engel var dualarımız kabul olmuyor. Nedir bunlar? El böyle birincisi şu diyor, Ariftumullâhe. Allah-u Teala'yı bildiniz, biliyorsunuz veya böyle iddia ediyorsunuz. Velem tueddü hakkahu, Ama Allah'ın Celleşanı'yı hakkını yerine getirmiyorsunuz görüyor Allah'ın kul üzerinde haklarla bilmiyorsunuz tabii. Biz böyle niye yarattı? İnsan denen varlık Sıradan bir varlık. İnsan olmasa da bu alem yine devam ediyor. Bizim evren yarattı. Allah Teala gereken kulluğu, görevi yapıyorsunuz buyuruyor. Tabii kulluk da malum tabii belli bunlarda. İkincisi şunu söylüyor. Karaağtını Kur'an'a وَلَمْ tamelu بِهِ Kore-i Kerim'i okuyorsunuz ama Kore-i Kerim ile amel etmiyorsunuz buyuruyor. Kore-i Kerim ilahi kitap, ilahi kanun. Bir kimse bir kanun kitabını alsa okusa binlerce defa ezberlese de ama suç içerse ne kadar kanunu bilen avukat olsa Hukuk profesörü de olsun, yine yani tabi faaliyet etmiyor. Yani bir kimse, hukukta profesörü de olsa, kanla iyi de bir ezberlese bunları, ama su işiyorsa, tabi bu İşte bir insan da, ilahiyette, fakültede, profesör olsa kişi, İslam'ı bilsede, de, bu kişi Kur'an-ı Kerim ezberlese de, anlamını bilse de bir kişi. Ama, eğer kore Kerim yaşamazsa bir insan amir etmezse ne duası kabul oluyor Allah korusun. Tabi kişi kendini orada kurtaramıyor. Yani günümüzde biz bunu aldığını yani. Kalkıyor bir ilacı profesör nefsi uyan kişi, dünya'ya dalmış gafil kişi yani insanla ilgisi olmayan bir kişi. Ama o Fakirde okumuş, profesör olmuş kişi. Yanıtsı etola veriyor, emiş ile profesörümüş bu deniyor böylece. Bak, buraya öyle buyuruyor, konak mı okuyorsunuz, amel etmiyorsunuz. Yine bir tıp profesörü, doktor yani. Ne kadar tıbbi bilse de, ama o da sağlığını korumasa, o da hasta oluyor Demek tıbbi bilmek. Değilmekte. yeter değil. Değil. Bilmekte gerekiyor. Ama de yaşamak gerekiyor. Mesela Ramazan geldiği hanamlarımız genelde mukabele koşuyorlar. Genç kızlarla mukabele koşuyorlar. Ve korokuma giderken de başımızı örtüyor. Ete uzun oluyor. Ama sonra yaşanmıyor sonra. İşte iki mukabeleye gittim diyor. İki hatim yaptım diyor. Ama bayram olsa bir düğün oluyor sazlı cazlı. Orada gidebiliyor. Bakınız. Oraya gidebiliyor. Burası mühim işte. Yani gidememesi lazım. Gitmemesi değil. Gidememesi lazım. Eğer Kur'an'ın gerçekleri okumuşsa o Kur'an'ın nuru kişinin kabineye girerse o kişi oraya gidemez. Mesela Allah'a koyun bir insanın babasını bir vuran kişi. Annesini vuran bir katil. Böyle bir düğün tertip verse kişi oraya gider mi? Gitmez mi? Gidemez yani. Yani gitmez değil, gidemez oraya kişi. E Allah'a karıştıran diye kişi ya. İşte Mevla kılıyor. Kore-i Kerim'i çiğniyor. İlahi'ye karnı yırtıp atıyor bir yere. Atıyor onlara böyle şey. E, Sad-ı dü, sad düğün yapıyor. Ne yapıyor bizim zavallı kızımız, hanımlarımız? Herkes tabi gidiyor oraya. Bir üç makale okumuş Ramazan'da. Ama saz düğüne gidebiliyor. Oraya gidememesi lazım işte. Es Salisi üçüncüsü. İddâifdün hubber resûlü ve sünnete sünnetehü buyuruyor. Peygamberimizi seviyoruz diye. Bu Resul. Muhabbeti Resul. Yani Resulullah'ı seviyoruz diyorsunuz diyor. Yani Peygamber'i sevilmesin denince tabi hep beraber Kur'an'ı seviyoruz deriz. Ama bu sevgi dilde. Dile böyle. Yani samim olamıyoruz. Neden? Ve terektüm sünnetehü. Ama Peygamber peygamberin sünnetini terk ediyorsunuz diyor. Yani farzın sonra bir de peygamberin ne kadar Sünnet varsa bunlara da yaşamamız gerekiyor. Sünnetleri demeyiz. Ne demek sünnet? Allah'ın Resulü peygamber Aleyhisselam Hazretleri hakkında. Peygamberin makamı o kadar yüce ki o kadar yüce ki bir evliya zamanın kutbu, zamanın kutbu milyonlar sene sirüsülük yapsa, hep mallebi makam alsa, milyonlar sene en aşağı peygamber makam ne bir makamıdır, onun kokusunu alamıyorlar. Yani peygamber makamı o kadar yüce, o kadar kutsal bir makam peygamber makam. Mevlamız'ın sevgilisi... ...Habib olan buyuruyor... ...Habibullah aklı, ...Peygamber... ...Böyle peygamber... ...bizlere bazı şeylere tavsiye edip... ...emrediyor bazı şeyleri... ...neden? Bizim yararımıza bunlar ama ya... ...yararımıza bunlar... ...bu işin... ...ne kadar sünneter varsa... ...namazın sünneti olsun... Işte Yemede, içmede, oturmada, yatmada, kalkmada her şeyde yapma gerekiyor. Mesela bir gömlek giymede bile sünnete var bakın değil mi? Önce besme çekmek gerekiyor. Onun önce sağ kolun giyilmesi gerekiyor bakın. Sünnet budur. Ve insan düşünmesi gerekiyor. Eğer ben elhamdülillah sabah kalktım şu işte gömlemi giyiyorum, pantolonu giyiyorum, eteğimi giyiyorum ama Acaba bunu kim çıkaracak bakalım ama. O da var. Çok işi var. Sabah kendi giyiyor ama akşam başkı çıkıyor yani o gün kişi şey öyle biliyor. Öyle biliyor böyle. İnsan giydiği gömleğini, pijamasını, atletini iskeni çıkaramıyor. Sonra çıkarırken de, akşam çıkarırken de önce sol kolun çıkarılması, sonra sağ kolun bu da sünnetdir bakalım. Ayakkabı bile öyle. Terlik de o şekilde. Giyince önce sağa giyme gerekiyor, Çıkarınca önce sola çıkarma gerekiyor. Sağa doğru kalması gerekiyor. Yeme başlarken tuza başlamak, oturuş şekli sofrada, besmeğiyle başlamak, sağ ile yemek hep bunlar sünnetler bunlardan. Tanabun sünnetleri var. Nedir namaz sünnetlere mesela? Rüküde secde de mesela. En yani şeyi Üç defa tesbihat var. Rüküde secde. Bunlar sünnettir. Yani rükü farzdır. Secde farzdır. Bir de bunun sünnetleri var. Nedir sünnet? Bunun süsü işte yaldızı bunun. Sehabı altına şeylerdir. Üç tesbihat vardır. da nedir? Sübhane Rabbi Azim. Üç defa. Efendim diyoruz, evet diyoruz ama acaba peygamberden razım acaba bizim dememeyiz acaba? Nasıl diyoruz acaba? Rukiye gittiriz, hemen kalkıyoruz. Ne zaman üç sayı tamamlandı? Sübhane Rabbiyel Azim. Bak ya. Ne büyük anlam var değil mi? Allah azama sayı Mevla. Yüce Mevla, Allah tesbih eder. Allah'a Allah Allah'a e Secdeye vardık, en azından üç defa tesbih gerekiyor orada. Sübhane Rabbiyel -e Bunu yavaş söylememiz gerekiyor. Etiyat okuyoruz, nasıl okuyoruz? Acele acele. Mesela bir çay içeceğiz değil mi? Öyle bir aklımıza gelse bir çay içeceğiz. Ne yapıyoruz çayı? Şöyle yavaş yavaş yudum yudum böyle şey bak, önce bakıyoruz ama çay demini almış mı güzelce bak bakıyoruz böylece çay güzel mi güzel. ondan sonra ne yapıyoruz o çayın tadını çıkara çıkara ona böyle yudum yudum içmeye çalışıyoruz e, namaza gelince patır kütür namaz olur mu olmaz Allah huzurunda ne var keşke birkaç dakikamız namaza geçse Ömrümüzün 3-5 nefesinde namaza gelse ne olacak? Daha büyük sahibin için ben de. İşte peygamber sevgisi peygamberimizin sünnetine yani peygamberin yoluna gitmek. Peygamberimizin tabi sünnetleri binler on binler sünnet var peygamberimizin. Bundan başa ne geliyor? En başta İslam'ı tebliğ geliyor ama. En başta Peygamberimizin ve bütün peygamberlerin asli temel görevi nedir? Önce imanı tebliğ, İslam'ı tebliğ davettir. Evet e yani işte ben yaptım ya, bana ne öbürünü dedik mi? Bu yani. yani Bütün asli görevi bu peygamberimiz. Bunun için İslam'a da çalışmamız gerekiyor demler. Yani İslam'a çalışamıyoruz böylece. Evimizde, çocukluğumuzda, eşimizde, torunda, yavru da, konum komşu akraba da İslam anlatmamız gerekiyor. Bu insanlar acıma gerekiyor demler. Bir şey zavallı çoğu bilmiyorlar, görmüyorlar. Tabii günümüzde ortam da çok bozuk. Yani eğitim sisteminden de. İşte bütün her türlü çevrelerde İslam karşıtı bunlar. Ters bir şeydeyiz. Elimizden geldiği kadar peygamberimiz Aleyhisselam Hazretlerine de yardımcı olmamız gerekiyor. Böyle. Buna gerek yapacağım. Errabiyü dörünüsü iddiayetü adavete şeytani ve taattümühu Şeytan bize düşmandır. Şeytan düşman, düşman dersiniz diyor. Bu itada bulunursunuz. Ama taat müehhü ona itaat ediyorsunuz, edersiniz diyor. Yani şeytanın yolundan gidiyorsunuz bu Demek ki şeytan yolundan da gidmeme gerekiyor. Şeytan düşmandır böyle. Hem de. ...eğer düşman gizli ise... ...daha tehlikeli mi ya? Düşman pusu kurdu mu? Düşman gizli ise... ...daha tehlikeli. Düşman açıksa... ...daha kolay, önlem alabilir, iş alabiliyor. ki... İşte ...şeytan, Allah korusun... ...görülmeyen... ...gizli düşman şeytan. Ama bizi görüyor. O bizi görüyor. İçimize kan damarına girebiliyor kalbimize ve size verebiliyor şeytan işte. Efendim beni kandıramaz. Bunu kimse bunu söylemekte. Adem babamızı kandıran şeytan cennette de bak dünya değil. Adem babamız Havva annemiz bak hem cennette onları kandıran şeytan bizleri çok daha kolay kandırabilir şeytan bizleri. Şeytan kişiyi kötü de kandıramıyorsa İyi yola götürügü yapar kişi şeytan böyle Bunun için şeytan dinememe gerekiyor. Bağıran çağran kişi niye bağırıp çağırıyor? Şey, şeytan öyle kişi işte. Evet, kızım ben diyor. E, Kim sizden kızmayayım ben? E, Kim niye kızacağız e, Biz neyiz ki yani be? Yani insan demem onu aciz varlık insan da Ne elimizden gerek yaparız ya? Ne insan kızacak yaparız? Bağırma, çağırma, vurma, kırma ökmek. Adam katil oluyor bir anda. Efendim. Her şey gidiyor efendim. Neden? Tabii şeytanla huddelerler. Şeytanın başı İblis aleyhisselam. İblis İblis bir adada oturur. Mekan ada vardır. Orada otururken işte ne kadar şeytanlar varsa her ona bağlılar. Tam bağlarlar. O her şeytana bir görev verir. Her şeytan bir görevi vardır. Şeytanların da uzmanlı dalları var. Şeytanların da bakınız. Mesela abdese bakan şeytana elveran diyor. Efendim. Her şeytan her şeyi beceremez. Hatta her hırsı her şeyi çalamaz böyle. Hırsı bile bir çalma. uzmanlığı alanı vardır. Şimdi şeytan ne yapıyor? Şeytanlar hepsine görev verir. Hangi kişi öldü mü? Ölen kişinin şikayetine gidiyor, İblise tekmi veriyor. Efendim sen beni falan kişiye görevlendirmiştin, Onu başı çıkarmak için. Peki ne yaptın? İşte efendim şöyle sinirlendirdim, gazaba geldi, kızdı, sonra işte arkadaşını vurdu, oradan insanları mı vurdu? Polisi vurdu, evli hanamını vurdu, çocuğunu vurdu, bin tane kendisi. O tamam ya şeytan var ha. Hem o terfide işine bu böyle. Terfide bakınız. Yani her şer, her şer mutlaka yana bir şeri çekiyor bakınız. Her hayırda yana bir hayır çeker bakınız. Mesela bir örnek bir kimse sazlı düğüne gidecek. Sazlı cazlı. Nasıl gidiyor oraya? E, genelde tabi biraz daha süslü olacak. Ya saçını yaptıracak, şunu ya bunu yaptıracak. Elkemsi bir arka alacak biraz. Yani şer ya, şeri çekiyor. Cami'den kişi ne yapıyor? Ya sohbet kişi ne yapıyor? O da abdüz alıyor. Bak, abdüz alıyor. Daha bir kere çekilir sen kendisine. Şimdi bunun gibi her şey şeri çek Allah korusun. Yani bir adam böyle bir kavgaya başlar olacağı bilemez bunların böylece. İşte namazı terk ettiğinde şeytandır. Sabir ezanı oldu mu? Şeytan kişinin burnundan girer baktığında böyle. Kişinin beynine gider. Kişinin göz kapatılığında ağırlaşır. Uykunun en tatlı anı ondur. O andır böyle. Yani sabir ezanı vakti oldu mu? Kalkma oldu mu? Uykunun en tatlı anı şeytan kişinin beynine giriyor. Böyle. Burundan giriyorlar. Kişinin beyine giriyor, Uykuya tatlıyor bana. Kişi üzerine basar, kişi bir temelli gelir, kişi kovuca kalkamıyor sanki ya kılarsın be. Her yıl biraz daha. kılarsın bakalım diye kişiyi alu kemer çalışır ben. Işte. Ama bir insan bestleri şebe çekip ayağa kalktı mı, her insan bir aldı mı, biraz onun için bunu çekir çok bela çekilir şeytanından dışarı atılır. O atılır şeytan oradan. hem insan hafifler. Kim olsa olsun bir insan bir hayrı yapamıyor mu o engeldir. Maddiyat böyle. İnsan Allah için bir yardım işi bir şey birine. İslam'a hizmeti şunu yapacak, işte para yapacak. Bir anda melek ilham eder kendisine sen bak dünyaya kalmasın malına öte biraz gönderder. Yani şu işi yaptı, hayır yaptı kişiye. Kişi bir niyet eder. Hemen şeytan önüne geçer ama ne yapıyorsun sen be? İlerisi fakir olabilirsin. Şu bu derken hemen kişiyi engellemeye çalışmaktan. Çalışacak kişiyi. Demek ki şeytana diyor düşman bilirsiniz. Böyle dersiniz. Ama şeytana İtaat edersiniz diyor. Etmeyin yani. <gülüyor> El hamisi beşincisi iddiayetüm dukula cenneti velem ta'melü ta leha diyor. cennete girmeyi isterseniz diyor. Bu davada bulunursunuz. de bulunursunuz. Tamam hakkı herkese hakkı var tabi. Ama ne diyor sonunda? Velem tamülüle ha, ama cennete girecek ameli yapmıyorsunuz sefak. Tabi cennetin bir bahası var ya değil mi? ücreti var de. O da bedava değil cennete bedava değil. Evet cennete girmek istersiniz, bu da da bulunursunuz. Ama gereken ameli yapmazsınız buyuruyor. Şimdi sahabelere baktığımızda sahabeler yani Peygamber zamanı yaşayan gerçek müminler tabi onu Allah'ın cennet istediler. Biz isteyeceğiz istiyoruz böylece. Ama onların yaptığının belki bin yapım yapmıyoruz yapamıyor Yapamıyoruz. Belki on bin de birini yapamıyoruz. On yaptık. Böylece. Aynı cennete biz bakınız. Biz de aynı istiyoruz. Ama biz cennete bedava gitmek istiyoruz cennete. Yani bu rahatımız bozulmasın. E, Keyfimiz bozulmasın. Haram helal demelini yiyelim içelim. Güverelim eğlenelim konuşalım. o cennete giriverelim. Olmayalım o teminler. Yani bir bağısı var cennet. allah Teala Teala cenneti yarattığı zaman büyük ki aleyhisselama Ya Cebrail bazı cenneti yarattım git de gel bakalım cennete. Cebrail aleyhisselam büyük melek. Işık hızından kim biri kaç milyar daha hızlı gidiyor. Öyle hızla geliyor. Mesela 7 kat üstünden geliyor ki bir anda geliyor dünyaya geliyor. Halbuki en yakın yıldız 4,5 ışık yılı bize bakın. En yakın yıldız falan işte. yani o kadar hızlı gidiyor bu Aleyhisselam. O hızlı ile cennete giriyor. Cennete geziyor, geziyor, geziyor. Ya Rabbi bitmedi daha? Daha bitmedi ya Rabbi bunu sen kim yarattın bu cenneti? İnsan yok o zamanlarda dünyada. İleride insan diye bir varlık yaratacağım. Onlardan kim bana kulluk ederse onları ebediyen burada ağırlayacağım konuk edeceğim, Ebediyen ama burada. Ya Rabbi o insan derin varlıklara sen bu cenneti bilecek onların bundan haber olacak mı? Olacakacak hali. Şey. Ya Rabbi, ne kadar zaman gelir buraya, bu cennete? Bir dışarı çık da, cennete bir de gelen yolu gör bakalım. Yani hangi yollardan cennete giriliyor? Bir çıkı bakıyor, Ya Rabbi, korkarım şu alınır bundan böyle diyor. Tabi dertler var, hastalıklar var, ibadetler var, sabretmek var. Hep bunları, engelleri aşılmak gerekli muhtemelen. Aşmak gerekiyor bunları. E Tabii ki cennette ucuz değil cennette. O da ucuz değil. E şimdi sahabelere baktığımızda onların en büyük özellikleri Allah yolunda cihattı. Allah yolunda. Bakınız. Bu kolaymış yani değil değil mi? Bakın şimdi şu anda kendimizi bir ölçelim onlarla. Peygamber Aleyhisselam adetleri bir yere mi çıkılacak? Eğer gündüzse peygamberimiz mihraba çıkardı. Beşir'te ve sahabe verirdi. Aniden ise peygamber bir bile haber verirdi. Ona haber verirdi. Hemen nida derlerdi, bağırlardı. Eyel mü'minun Hey müminler, hüküm Resulullah emri tebliğ, bildiriliyor, bil yayılıyor. Derhal ya da yarın sabah yata, da hemen derhal cihada çıkılacak. Şimdi bir de mesela başım böyle bir şey. Allah için, Resulullah için konuş deseler. Hangimiz çıkar mi ya? Kolay mı bari? Evini bırak Eşliğine bırak, çürünü bırak, işliğine bırak, rahatını bırak, hepsini bırak, bırak da bir de, de gelmemek de var. Savaş bu. Yaralı dönmek var. Sakat dönmek de var. Kim yapar mi ya? Yani bizi bu gece yarışta mesela bir camiye çağırsalar ben bile gidelim. Bakmışım bize başına bakma. Yani biz neredeyiz? Değil mi? Sahabeler bak. Geçen gün bir parmağım biraz hafif çarptım bir yere. Kanadım ağrıdı biraz. Hapis alırken biraz zahmet veriyor bana kanayı yerim. Hala var bir iz burada. Bana bir zahmet veriyor kanayı yer hapis alırken şimdi. Ben nefsim neden böyle oldu yani? İthalat ye böyle. Kabullenmiyor bunu kardeşim. da aklıma sabirin bir aklıma geldi. Uz harbinde 20 tane yara aldı bakınız. Bir aya topol oldu böyle şey. Aya topol kaymak öyle kaldı böyle şey. Ne demek 20 yara savaşta? Ok salmak, ok salp var böyle. Bir de kılıç vuruyor böyle. Kılıç vuruyor. Bu tek savaşta 20 yara aldı. Daha fazla yara alan da vardı böyle şey. Parmak kesilmesi hiç onları için böyle. Yani parmağı kesiliyor bakın eti yarılıyor. Kılıçta kimeye kadar dayanıyor? Eline, ayağına, göğsüne, şurasına, burasına bakınız. Kimin eli çoğla kaldı, kimin ayağı topal kaldı, ömür boyu bu şeye kaldı. Bir savaşta bak 20-30 yara alıyorlar. Öyle çizgi değil ama. Parmakta kesilebiliyor, kolu kesilebiliyor. Gelen kılıçta kemine dayanıyor, ok saplanıyor, kirpik gibi ok saplanıyor. Okun girişi kolay, okun çıkartması çok zordu böyle. Olta gibi dışıyor böyle. O da yine de vurulmuyor. Çekiyorlar. Et parçalanarak ok, çıkarılıyor Bir savaştaki yaralar daha tedavi edilmeden ikinci savaşa gidiyor bakın. Şey. Yani düşmek lazım bunların böyle ya. Yani Allah yolunda yani bir parmağımız kopsa Allah yolunda kopsa içimiz yalar. Hastane koşarız tabii iğneler vuruluruz. İşte uyuşturucu vuruldu, şunlar buldu, bunlar buldu, artık okulumuzu asarız, şunu bunu yaparız. Bakın nasıl bu şekilde böyle şey. Onlar kimin az isimleri böyle. Hastane yok olabilir bile. İğne yok, uyuşturucu yok, bir şey yok böyle şey. Yani neredeyse biz nerede böyle şey. Onun için yani cennet ucuz değil. Ucuz değil cennet yani. İşine bırak, gücünü bırak. Allah için din için. Hem de mecbur değillerdi. Yani. Yani gitmene bir şey yok. Allah'a kadar bir sorumlu oluyor. Başka oluyor. Bunlar bu şekilde değiller. bir şimdi Allah için ne yapıyoruz değil mi? İslam'a bizim ne yapıyoruz? Şu fitne içerisinde, şu işten içerisinde ki misyonlar arar çalışıyor misyonlar çalışmış yani? İş tanışmaların bazı çalışıyor. Biz ne yapıyoruz onlara karşı? Hiç. Keyifet yerimize böylece. Es-Sâdüsü altıncısı. İddia'ytüm necatteminindârim ve rameytüm fiha en füseküm cehennemden necatı kurtulma ümit edersiniz, iddia edersiniz diyor. Ama kendinizi, nefsini, bedeninizi cehenneme atıyorsunuz diyor. Yani kendi isteğinizle kendinizi cehenneme atıyorsunuz buyuruyor. Her yapılan günah insanı cehenneme biraz yaklaştırıyor. Yani her yaptığımız günah Ağzımızdan çıkan böyle kötü söz, yalan, gıyber, sövme, sayma. Ağzından çıkan bir kötü söz, bizi Allah korusun, cehenneme yaklaştırıyor. Böyle, oraya bizi götürüyor. Böylece. Bir ibadet terk etme, bir namazı terk etme, bir vakit namazı terk etme, bizi cehenneme muazzam şekil sürüklüyor. Bizi cehenneme sürüklüyor. Böylece. Yani hem cehennemi istemiyorsunuz diyor, ondan kurtulmak davasına bulunuyorsunuz ama kendi elinize kendinizi cehenneme atıyorsunuz. Ya. Bir hanım mesela, bir genç kız, başını açıyor. E ne yapıyor? Bakın, değil mi? Allah korusun. Sokağa çıkıyor, attığı her adımı ile, yani gerçekten maneviyatta cehenneme sürükleniyor. Allah korusun. Diki niye acıyorsun başını demiyor? Niye açıyorsun başına böyle? Allah ört diyor sana ya böyle. Resul Peygamber ört başına diyor. Konaklamsa ört başına diyor. Yani kimi yaranacaksın böylece? Evet çağdaşlıkmış böyle. Ne demek çağdaşlık ya? Çağdaşlık demek çağlar mı değişmiş böyle? Yerin gün düzeni mi değişmiş? Dünya başka dünya mı olmuş? Bilim teknoloji insanın hayatını kurtarabiliyor? Yani ölüme şahrem bulabilmişler bunlar. Yok. Aynı ömrü gene. Ömür uzamıyor. Bu kadar bilim, tıpta bilhassa. Bu kadar cihazlar, tahliller, bu kadar şeyler yapılıyor. Ama insan ömrü uzatılamıyor. Kişi en modern hastanede karşıdan cihaza bağlanıyor kişi. Başında profesyonel bekliyor, başında bekliyorlar. Ama hayır. İnsana bir nefes fazla aldıramıyorlar. ça hangi çağ olursa olsun e bundan bin sene önceki insan ölü zaman nasıl yıkanıyorsa yine hani yıkanıyor kişi böyle. E bundan bin sene önceki kişi nasıl bir kefenaz ambalaj yapılıyorsa yine günümüzde öyle yapıyor. Yine kefenaz alır Evet işte mobilyalarım, şeylerim var, şuyum var, buyum var, gardrobum eşya dolu. tam dolu, Üst üstüne gardırobını almayabiliriz. Sığmıyor öyle gardırob, eşyaları, çamaşırların. Ama ne oluyor kişinin sonu? Bir beyaz kefe. Birik beyaz kefe. Bunun için demek ki insan kendini bile bile cehenneme atmamamız Gerekiyor. Hepimiz tabi öyle, yani. hepimiz bu şekilde. Allah Ku, hepimiz bunu tabi sorumluyuz, sorumluyuz. Demek ki bir şey günah mı? Günahları küşümsememek gerekiyor. Allah yasaklamıştır bunu, bundan kaçmamız gerekiyor. Nasıl ki elimize iğne batır istemiyoruz Yani bırakıp parmağın kesilmesini, elimize iğne batılı istemiyoruz, değil mi? İstemiyor bence. Atan da Kaçmamız gerekiyor. Es-Sahab 7.si Kultüm Elmeti hakkun Velem tesi iddü lehu Ölüm haktır diyorsunuz ya diyor. 7.si Ölüm hak Öleceğiz. İnkar edemiyor kimse bunu. Edemiyor çünkü. Sadece. Ne var? Gafiller Ölümü uzak görüyorlar. Şimdi dürbünler vardır da dürbün bir taraf uzaklaştırır. E bir Böyle. yaklaştırır. İnsan nefisle bakanlar uzak görüyorlar. Yani yaşı ne olursa olsun ne kadar hasta da olsa efendim işte bugün bilim var, teknoloji var, tıp ilerlemiştir beni kurtarırlar diyor, ümit ediyor. Ona güveniyorsa bilim uzak görüyor. Ölüm halbuki yazılmış. Yani Takdir edilmiş bakınız. Şu güzel Mevlamız'ın takdirini var mı bozan kişi? Bırakın bozmaya bunu erteleyen bir kişi var mı? Var mı verdi güç var mı böyle? Yok değil mi öyle ya? Yani dünyanın en lüksüsi dünyanın her imkendir var. Hayranları çok. Yani milyonlar hayranları olan kişi, her olan kişi. O da ne yapıyor, değil mi? Allah'ın takdir ettiği ömrünü yine aşamıyor, aşamıyor şey. Hayranlar olsun başında. Böyle. İmkanlar, her şey sebebi olmuş böyle. Her şey koşuşuyor Her şey yapılıyor. Ama Allah'ın neyse takdiri o oluyor. Değil mi? Allah'ın takdiri neyse oluyor şey. Ölüm haktır dersiniz diyor. Buraya kadar tamam. Sonra lehü, ama ölüme hazırlığınızı yapmıyorsunuz bir bak. Ölüme bir de hazırlık yapmak gerekiyor demek ki değil mi? Şimdi bir insan doğmadan önce ne oluyor? Tabi bir ana baba, yakınları ne diyorlar şimdi işte, işte bekliyoruz yere yolcumuz var diyorlar. Üç kaldı, iki kaldı, işte on beş günü kaldı, bekleniyor. Ne oluyor bekleme esnasında? Tabii çocuğa ne gerekiyor hazırlanıyor. Mesela kundak diyelim şimdi. Tabii çocuğu doğacak, artık günü yaklaştı, bunun kunda hazırlanıyor. Neden? Dünyaya gelen bebek, dünyaya çıplak geliyor bak. Dünyaya çıplak geliyor hiçbir şey yok böyle, hiçbir şey yok diye çıplak geliyor ana baba, kim varsa önce çocuk yıkanıyor ondan sonra hazır kundan sarılıyor bu kişi tabi bebekle oluyor e, yavaş yavaş emekliyor yürüyor, çocuk oluyor okula gidiyor, işaretine giriyor, evleniyor, şu oluyor bu oluyor derken yaşlanıyor ölüyor Ölünce ne oluyor? Yine yıkanıyor. Bu defa kefene sarı bakınız. İkisi gelde beyazlar bakınız? Yani kundak da genelde beyaz olur. kefen de beyaz oluyor bakınız. Bir isim değişiyor burada. İsim değişiyor burada. Yine doğan çocuk kundak alıverilen bir beyaz örtüye sarılıyor. Çıplak geliyor. Yıkanıyor. Bir kundak sarılıyor. Öldüğü zaman ne oluyor? Öldüğü zaman da evlatları bu sefer anlama bu değil evlatları bu sefer ne yapıyor kişi işte gene yıkanıyor bir kefene sarılıyor. Kundakta kefen arası insan hayatı bu işte. Hayatımız bu yani. Kundak, kefen hayatımız bu. Işte. Bu arada bu arada tabi insanın gençlik yılları var orta yaşlılık hali var Olgunluk halleri var. E, kişilere bazı makam mevki gelebiliyorlar. Şunlar oluyor, bunlar oluyor. Hatta dünyaya yöverme çalışanlar da oluyor işlerinde bunların. Ama sonuçta her kişi o kefene sarılıyor. O da mezara gömülüyor. Kendim yekün deniyor bu Arapçalık Hiç dünyaya gelmemiş gibi oluyor. Hiç diye gelmemiş gibi. Bu kara toprak, kimin yüttü Kara toprak böyle. Bu kara toprak. böyle. Milyarlar milyarlar böyle şey. Işte. Yani zamanın derebeyleri, kralları, şunları, bunları, firavunları, Ebu Şehir, Nemrutları. Değil mi? Kara toprak hep yüttü bunları böyle işte. Yuttum bunları. İşte ölüm hakta dersiniz diyor ama ölüme hazırlanmazsınız. Peki ölümden nasıl hazırlanım acaba? Ne yapmamız gerekiyor? Yine İbrahim Hazretlerine birisi sormuş. Bir Müslüman sormuş. "Ya İbrahim" demiş. "Ben demiş, ölümden çok korkuyorum." Gelmiş kendisi de. Hayatı seven kişiymiş. Evinde eşine mutluymuş da "Ya İbrahim ben Önümden çok korkuyorum. Ne yapayım acaba? E ne yapacaksın diyor. Azali geldi zaman diyor. De ki Azali, Azali sen geldin ama ben dönmek istemiyorum. Git işte üç sene, beş sene gel dersin diyor. E bunu diyemem. O zaman ölüme hazır olman gerekiyor diyor. Yani hiçbir güç bakınız değil mi? Yani bütün insanlar birleşseler. Devlete birleşseler... azale karşı... Böyle bir kabadaylık... Yani sefmiyoruz yani böyle. Sefmiyor böylece. Yani Azze işte vakitsiz geldin. daha hazır değilim. gidişim yarın gel biri. Diyemiyoruz. Ne kalıyor bize? Ölüme hazır olmamız gerekiyor. Nasıl ölüme hazır olacağız? Yatacağız mı? Yok hayır. Çalışacağız. Ama ne yapacağız? Ölüm anında bize ne gerek? Onu hazırlayacağız işte Şu anda ölüm halindeyiz. Son nefesimizdeyiz. Ki anda ne istiyor anda? Bu yapar böyle şey. Ya. Kimse anda baklava istemiyor Ölüm anında. Kimse anda börek istemiyor belli? Ne istiyor ki şu anda? Ki şu anda ama görüyor herkes böyle. Ölüm anında. Herkesin gözden perde kalkıyor. Her insan Müslüman her insan kendi amel defterinde görecek Herkes görecek kişi bir sandağa bakacak mele de görecek amel de dürülüyor bakacak ki eğer sevabı az ise adise bir o anda birşey anladı için için soluna bakacak hem görüyor amel görüyor oraya bakacak. Günahları çok. Ama artık tevbe kal kapandı kişiye. O anda tevbe de fayda vermiyor kişiye. Pişmanlık fayda vermiyor. Ama o anda çıldıracak yani böyle. Eğer bağırabilse, gücü olsa bağıracak. Yurtacak kendisini. Ama içi zamanda tabii geçti. Geçti. İşte bunun için buyuruyor. ölüm'e hazır olmak. Ne gerekiyor? Önce tabii beş hakikaten namazını inşallah... Tekmiği etmek tamamlama gerekiyor böyle. Kazayı tamamlamak gerekiyor. kulak hakkında her gerekiyor. Sonra elimizden geldiği kadar sevap, sevap, sevap. Ölürken de, kabirde de, mahşerde de tek bizim servetimiz sevap. Oraya neydi bize haber? O bizim mahşer. Mesela boş konuşacağımız üç kişi bir araya geldi mi böyle? kitap okuyalım, dini kitap okuyalım öyle. allah Kerim'e konuşalım sonra mesela üç beşli bir araya geldik içimizde olabilir ya namaz yine başlayan vardır mesela elhamız zammı pek iyi okuyamıyorsa daha bir insan okumalı biraz daha iyi bilen onu öğretmeli namazı mesela fazlının, vaclının, sünnetlerini bunlar konuşalım işte günah sabık aramızda konuşalım o zaman ne olur? Din sohbeti zaman böyle. ilim meclisi oluyor zamanlar. Haramlar mesela toplu haramlarımız. Günleri şunları, bunları vardır. Yalnız yeme içmeli oldu mu? Boşa gidiyor ömür. Ö ömür boşa gidiyor. Ne oldu yeme içmeler? Nereye gidiyor değil onlar? Bir gün Hazreti Pehlüzade, Zade, Reşit'in kardeşi, abisi Harun Abbas Leveti'nin Adışa, Sultan yani, Emir Mümin'in. O kardeşi ama o Evlullah kendisi. Bence. Evliyalar bazen olayları bir örnek vererek, yaşayarak yani anlatır karşılarına. Bir gün tuvalete girmiş sarayda. Epey kamut çıkmıyor tuvaletten. Tuvalete lazım başkalarına. Fakat har. Pervızade tuvalet çıkmıyor bir türlü. Kapıyı vuruyorlar, ses de vermiyor. bu yüzden habersin bildiriliyor, harunşçi de bildiriliyor. Karşım pervızade tuvalete girdi, çoktan beri çıkmıyor, ses de vermiyor. Acil bir şey mi oldu? Palaşç geliyor tabii harunşçi geliyor. Evlül, sizi kürmüş, bağırıyor. Ne var abi? Ne yapıyorsun orada? Aç kapıyı, aç çık. Ne yapıyorsun burada? Tuvaletin çukuruna bakıyormuş da, bunlara bakıyorum diyor. Peki ya. ne bakıyorsun onlara diyor, abi bunlara soruyorum diyor. Tuvaletin içindeki bulunan şeylere, çukurdakine bakıyor. Onların tabi akmıyor, gitmiyor borularla, orada birisi işte Abi, bunlara soruyorum diyor. Neden siz bu kadar pissiniz? Görüntünüz kötü, kokunuz kötü, adınız kötü, her kötü, her insan size nefreti sizde soruyorum diyor. Tuvalete gitmiş diye. Neden bu şekildesiniz? Harun'a şimdi alay ederek kardeşin de. Peki ne dediler diyor şimdi yani alay ederek. Dedik abi diyor. a diyor biz böyle değildik. Biz ne güzel muzduk. Elmaydık. üzümdük, Hurmaydık. Baku'a böyle Ama insanın işine girince insan için biz bu hareketli bana. diyor efendim. Ben insana karışmıyorum böyle buyuruyor. Böyle örnek veriyor. Şimdi gerçekten dünyada mesela ne kadar özen göstersek yeme içmeye mesela bir pastayı süslemek bir poğaçaya şekil vermek böyle. Bir böyle şekil yapma bunlara. Ne bunlar? Bir tek gözün zevki bunlar. Yani gözün zevki yok soğuk pasta, karmaşık bir şey olsa da kaçtık insan de aynı gıdayı bir insan vereye böylece. Ama göz şekli. Ya aslında damaklarını da zarar vermiyor. Koku zarar zararı vermiyor. Bir tek görmen, duyun, tatmin etmek için özamı çekiliyor. Ama sonuçta ne oluyor? Midemize giden o gıdaları onda bir kutsak onun insanı tiskiriyor gene. Bırakın tuvaleti de daha midede bakın hale geliyor bu şekilde. Neden bu konuya girdim? Yani toplantılarımızda birlikte hanımlarımız yanında yeme ve duracağında birbirinden formül alacağına yere gidiyor. E, nasıl yaptın bunu? Nasıl yaptın bunu? Yazma başlıyor. Bunu uğraşacağına ne yazalım değil mi? Yazalım. Yazalım yazalım ama namazın farzını yazalım birbirimizden. Namazın vacibini yazalım. aramız sehabı yazalım. Bir şey öğrenelim inşallah. Fessamünü sekizincisi. On şeydi var kalbi öldüren. İşte galtüm yüubin nâsi ve terektüm bekiyor. İnsanların ayıpları uğraşırsınız diyor. İnsan ayıpları, kusurları uğraşırsınız diyor. Falan böyle yapıyor, filan şöyle yapıyor, filan böyle yapıyor, filan böyle yapıyor. Ama kendi ayıbınızı Unutursun mu, tek edersiniz diye. Halbuki bir insanın kusuru varsa, ayıbı varsa, günah varsa, o kişi ondan kendi sorulacak. Bizim ayıbımız, kusuru varsa, Allah bize bunu soracak. Mesela Allah korusun yani tabi. Mesela bir mahkeme kapısında bekliyoruz. Hepimiz bir suçlanmışız bir yerden yani cezay gime bir ağır bir şey de var üzerimizde suçlanmışız ma kapına bekliyoruz böyle Çağsın on da ne yapıyoruz değil mi ya herkes kendi düşünce anda hakim bana şöyle so cefer böyle Cafer yapar İşte böyle buyuruyor kendi ayıbınızı unutuyorsunuz hep başkalarının kusurunu araştırıyorsunuz diye. Falan şey falan böyle yapıyor. Tabi İslam'da başkasının kusuruna görmek var ama arkasından değil. Elimizden geliyorsa ona verir söylememiz de gerekiyor. Ama güzellikle kırıcı olmadan böylece. Bir gün bir çocuk yaşından bir kişi Hasan Oldu rivayet edilir o kesin değil ama yani bir kişiyi her ne çocuk yaşındaymış bir çocuk, kişi, insan, Müslüman. Camiye gitmiş, şadronuna bakıyor, bir yaşlı bir hapız alıyormuş. Şadronunda. Hapız alıyormuş. Çocuk ama hep <gülüyor> bir ilmi varmış çocuğun, çocuk bilinçliymiş, öyle uyanık bir kişiymiş bu çocuk Allah yolunda, İslam yolunda. Çocuk böyle gözen takılıyor, Yaşlı, sakalı bir ihtiyar abdest alıyor ama abdesti şapur şupur böyle yarım bir abdes Abdesti yok almıyor. Şimdi buna bakıyor bakıyor da ben bunun kusunu gördüm. Bu zaman böyle giderse mahşerde bunun işi zor. Ben buna yardımcı olayım diye kalbine geçiriyor. Ama ben çocukum, o yaşlı. Onun torunu gibiyim ben. Acaba onun kalbini kırmadan nasıl buna yanlışı ben söylesem diyor. İçten geçiyor bunun cephaneci. Onun kalbini kırmadan, incitmeden acaba nasıl yanlışını söyleyeyim bunu diye düşünüyor kalbinden. Mevlamına yardım ediyor. Aklına geliyor. Diyor ki yaşlıya amca ben diye aptal alacağım diyor. Ama aptal pek bilemiyorum diyor. Yanlışlarım var diyor. Kusurum var, var diyor amca ne olur diye seni rica ediyorum diye ben de hapsi alayım diye sen bana bak beni diye gözetle bana yanlış mı söyler misin diyor Peki söylerim yavrum diyor tabii şimdi, boşuna gidiyor şimdi bu çocuk kollarına sığıyor hapsi zormuş kendisine böyle kollarına sığıyor önce şöyle bir yan oturuyor, yanlış oturmuşum ben diyor, bak kibidemine sünnetti diyor Hemen kibre dönüyor. yaş yaşanıyor ki demeklerim üstünded bakın bence. yıkıyor. Ben, ben unuttum Bismillah diyor. Bir i̇şte şey bak. Yaş İslam anlıyor bu şekilde. El yıkıyor. Acıra onu yani onu gibi yıkıyor. Unuttum ben diyor. Parmaklarım kuru kalmazsın buna Ona böylece. Ağzına hemen şey yapıyor. Olmadı diyor. Bize ağzını sağlıyor. Gar yapıyor. Tükürüyor üstü üstüver alıyor olmadı diyor bir defa alıyor tekrar temizci alıyor iş yapıyor alıyor önce o yaşın yaptığı hatayı yapıyor aynısını yapıyor onun sonra olmadı kendi kendi doğrusunu yapıyor tabi bu yaşlı kişi şöyle bakıyor bakıyor bakıyor da abi bitince amca diyor hakikat bana seni beklettim burada diyor yanlışım kusurum var mı yavrum Allah sen razı olsun diyor yanlışım ben olmuş Anlamışsın, Allah sana razı olsun diye öyle diyor. Yani İslam'da diğer Müslümanın yardımcı olmamız gerekiyor. Ama kırıcı olmadan bak böyle. Biraz da toplu bir içerisinde, onu aşağılayıcı olarak değil de, böyle örneklerle, demek gerekirse, insan kin, hata edilmiş bir söyleyerek bunu yapmamız gerekiyor bunları da. Ama bunun dışında bir kimsenin arkasından ayıbını konuşmak bu Allah korusun gıybete giriyor bakar. Gıybet oluyor bu böyle. Etasiyo 9.cusu. Defentibil envate velem ta tebiru. Ölenleriniz yakınlarınızda Toprağa gömersiniz diyor. Dif edersiniz. Velem te ama bundan ibret almıyorsunuz diyor. Yani sanki ölüm o kişiye ait özel. O ölecek. O ölmeyecek. Yani gerçekten eskiden bir yerde cenaze olunca cenazenin yakını kim o bilmezmiş. Herkes dertli olurum Herkes bela. Gelen bir kişi acaba kim bu cenaze yakınları diye bilemedim. Herkesin gözü yaşlı, herkes hüzünlü olunmuş yaşından böyle. Şimdi cenaze bir yerden yıkanıyor. dış oturup bekleyenler kendi aralarında yine dünya konuşuluyor. Hep dünya konuşuluyor. Bir gün birkaç tane kadıncağı toplanmışlar. Rabi hatunu ziyade gitmişler. Rabi Hatun tebe Tabi'inden çok büyük evliya kendisi. Keramet keşif sahibi kendisi. Büyük evliya kendisi. Birkaç tane Müslüman kadın. Tabi durumunu bilenler onun ziyarete gitmişler. Bir de kadınlar Rabi yanında kenarlarla tabi konuşuyorlar. Hep dünyaya kütülüyor ama. İşte yalan dünya, şöyle dünya falan hep dünyaya kütülüyorlar. Hiç sebebi karışmıyor. Dedi ki sonunda, Ya Rabbe sen de bir şey söylesen diyorlar. Ne diyeyim size? Siz çok seviyorsunuz diye. Sende deyim. E, Diyem kötülüyoruz. Ama yine dünyadan bahsediyorsunuz yine belediye diye. Evet, dokuzuncusu öğrenleri defedersiniz dersiniz, ibet almazsınız diye Demek ki bir cenazeye gidilir zaman ne yapmamız gerekiyor? O anda yıkanıyorsa herkes hepimiz orada ben yıkanıyorum. Beni yıkıyorlar. Dememiz gerekiyor. Kefine giyerken de o kefeni ben giyiyorum. Tabutta cenaze var. O tabutta benim beni götürüyorlar dememiz gerekiyor. Ve özellikle tabut evden ayrılırken, çıkarken oradaki hazin görüntüyü de unutmama gerekiyor. Yani düşünme gerekiyor ki evet bu din kardeşimiz de daha düne kadar bizim gibi dünyada yaşıyordu. Çalıştı, çabaladı, Bak evleri binaları yaptı, eşya edindi, şunları bunları edindi. Bunlara bir hayat ömür harcadı. Bak şu anda hepsini bıraktı, terk etti. Bir kefene büründü, tabuta kondu. Artık geri dönmemek üzere o aleme gidiyor. Yani dünyaya nasıl gelmişti? Çıplak gelmişti, kunduğa sarılmıştı. Şimdi yine çıplak olarak kebene sarılıyor. Hiç artık geri dönmemek üzere kişiyi kabrine gidiyor. Sıratabdi mezara gidilir zamanlarda niyazı günümüzde hele havada güzelse yazın oturuluyor mezarlıklarda. Herkes üç beşli bir grup oluyorlar. Konuşan, gülenler şunlar bunlar böylece. Yani ölüm Yalnız ölen kişiyle sanki bağlantılı. Yalnız o ölecek. Efendim işte bazıları gencin daha diyor. Nice gençler de ölüyor. Böyle. Yani dede durur, torunlar gider. Yani. Baba durur, evlat gider. Böyle. Kardeş gider. Böyle. İşte. Kimse kalmıyor bu dünyada. Ömür yazılmış ama bizce bu bilinmiyor ama. Ömür yazılmış ama. Gençlere gidiyor. Ölmek için hasta şart değil. Bir anda her şey olabiliyor. Bir anda her şey olabiliyor. Vakit saat geldi mi insana gidebiliyor. Bunun için demek ki önünden de ibret almamız da gerekiyor. İnsanın o mezara giriş anı gerçekten çok çok çok olan mesele. E ölü ama ölen de beden öldü. Beden öldü. Mesela bir Allah korusun, kolu kopsa kesilse. O kesik kol tabi bir çukura gömülüyor. Bunun kolum bundan haberi olmuyor tabi. Ama insanın aslı ruh işte ruh. Çünkü ruh bedenden ayrıldı mı, beden artık bir şey yaramıyor hiç mi? Mesela bir hayvan verelim, can çıktımı, hayvan yüzülüyor, pencere konu, pişiriliyor hayvan Yani insanın tabii bedeni haram, yenmesi haram, bunu için insan yenmiyor. Ama insan da buna farkı kalmıyor. Ruh denen insan özü gerçeği, aslı ruhtur. Şu Ruh çıktı çıktımı, insanın adı onda cenaze oluyor bakın, cenaze oluyor Bir kişi. En sevdiğini bile ruh olmayıca sevemiyor. Korkuyor kişi böylece. Bir genç kadının mesela e, çocuğu ölse eğer kadının korusu da evde olmasa, gurbet tepriz uzakta olsa e, kadın genç anında evinde yalnızsa, çocuğu gece öldü mü kadın ne yapıyor değil mi? Korkuyor, duramıyor. Konu komşuya gidiyor. Ona buna gidiyor. Böyle. Gelin gelin çocuğu öldü. Korkuyor bakınız. Yani bir anne bir anne öz yavrusunu kucana alamıyor, bağrına basamıyor anlar böylece. Aynı çocuk gözü aynı gözü üstte giysi aynı giysi üzerinde ne var ama öldü diyor, bak ruh çıktı böyle diye. Yani insan aslında ruh seviyorsa bedeni sevmiyor insan böylece. İşte ölü dediğimiz kişi de mezarına indirilirken aynı ruh yani gören, işiten acı duyan ruhtur o anda ruhta beraber ruhta da beraber daha kabristen gidilirken meza yakışıldı mı eğer ölen kişi Allah korusun iyi kişi değilse ba yağlarıma başlıyor hadis-i şerabı buharide eylez tedbir ebu ben nereye götürürsünüz? Ben nereye götürürsünüz böyle? Belki yalvarıyor bu şeyler böylece. Çünkü o ruh uzaktan mezarını görüyor. Nasıl görüyor? Bir cehennem çukuru mezarı. Cehennem çukuru. Ateş gibi o mezar. Cen aştan pencereler, ateş buharlar, onun mezarı cehennem çıkan dönüşülmüş. O kişi bunu görüyor, yalvarıyor. Diyeyim, nereye götürürsünüz, nereye götürürsünüz? Ama ne aslında? Ede leş olacak, çürüyecek, kokacak. sonra yine ölen kişi, tabii iyiyse o da ne diyor? Kadimuni, kadimuni. O da yalvarıyor. Yakınlarına. Götürene bakıyor. Hatta evdeyken bile, yani biraz ağır alındı mı, işte cenaze işleri Yıkanmazsa şuna buna biraz gevşek ağır alındı mı, kişi yattığında yalvarıyor onlara, ruh yalvarıyor. Çoğu şuna yal yalvarıyor onlara. Kadimuni, kadimuni, beni çabuk götürün, çabuk götürün diyor. Neden? O da mezarını görüyor yatıya da görüyor mezarını. Onun mezarı da cennet bahçesi yaptı. Yani gözleri kamaştıran, o gül kokuları, çiçekler cennet. O kadar güzel, o kadar cenneti bahçesi ki onun mezarı yalvarı ben çabu götüren, çabu götürün de yalvarıyor onlara Sonra her ölen kişi kim olsun olsun mezara indirilirken kim indiriyor hepsini görüyor onların. Yani kim kim mezarını indiriyorlar. Üzerine tahtları kim diziyor. Tabi atının hepsini görüyor. Ona toprakta engel olmuyor ruha. Onun hepsini görüyor. Toprak atıyorlar. Tabi iyi kişiyse korkmuyor. Çünkü onun mezarı genişliyor. Cennetten pencere açılıyor. Böyle, ruh için. Şimdi aklıma bir su takılabilir aklımıza. Nasıl mezar cennet bahçesine dönüşebilir derdi böyle. Şey. Bunu anlamamız için rüyayı bilmemiz gerekiyor. Rüyayı, uykuyu. Büyürüyor Aleyhisselam Hazretleri. En nevmu mevt. Uyku, yani rüya ölümün kardeşi. Mi? Rüya, uyku ölümün kardeşi. İnsan bazen rüyasında iyi işleri görüyor bazı kişiler rüyalarında. Kişi kendini dağda görür, böyle bağlarda görür, şey bahçeden görür kişi rüyasında Medine gittiğini görür Mekke'de kendisini görür yani insan rüyasında bazen böyle şeyler görür yattığı yer belki de öyle basit bir yerdir yattığı yer belki bir işçidir amelidir belki inşaatı çalışıyor ama o kişi eğer Allah katında iyi bir insansa o kişi rüyasında güzel şeyler görür ya yere karnıts olsun ona o zarar vermez böylece. Allah korusun günahkar bir kimse de yattığı lüks villada konfor yatak odasında kendisini kötü yerde görür kendisini. Yılan kovalar, şu olur, bu olur, dairelere girer, düşmanları görür. Cehennem azabını görmeye başlar yattığı yerde. İştemezler böyle olur. Böyle olacak. Ve İnsanın mezara bırakıldı. Okundu, dua edildi. Cemaat dağılıyorlar. Arkadan kişi bakıyor. Hepsini tanıyor ama. Arkadan bakıyor. Tabi bazıları gülüyor, konuşuyor, konuşuyor gidiyorlar. Hiç. Hepsi görüyor bunların. İşte o an kim olsa biraz zor geliyor anda Yani tek başına kaldığında mezarda ki şu anda biraz uzay geliyor anda böylece. Bir bakıyor ki ben de öldüm. Biliyor şimdi. Ben de öldüm. Ben de, ben de bakıyor kefendekini görüyor. Kefeni görüyor. Tabi kefen soğuk. Yani tabut soğuk. Mezar öyle soğuk duruyor tabi. Bakıyor kefene bürünmüş Mezara konmuş. cama dağılıp gitti. Yalnız başına kaldı. İşte o anda iki melek geliyorlar. Münker nekir diyor meleklere, iki melek geliyorlar. Önce bu kişiye kabir sorusu deniyor bana. Üç tane soru. Anahtarıyla, Men Rabbi Rabbin kim? Rabbin kim? Eğer bu insan dünyada Allah unutmayan kişi ise, hep Allah yolunda ise. On Allah yardımcısı diyecek, cevap verecek. Ben Rabbike, Rabbim kim? Rabbi Allah diyecek. Rabbim Allah diyecek. Ve ma ke dinin de. Eğer bu İslam'ı yaşayan kişi ise, aram terk eden, günahtan kaçan, e, İslam yaşayan kişi ise, dinim İslam diyecek. Üçüncüsü ve mennebi yüke. Peygamberin kim, hangi Peygamberin izinden, süneten gittin diye sorulacak. Yine bu kişi Peygamberi seven Ali'su mazedelerine, Peygamber'e bağlı kişi ise Peygamber orada cevabını verecek. O iki melek orada gülümseyecekler. Buna şöyle diyecekler: Ehlen ve sehlen, ya ibadallah, e Allah'ın kulu bu aleme hoş gelin diyecekler iki melekler. Bence. O anda onlar gidecekler, rahmet meleklerine girecekler bunun kabrine. O anda bunun kabri daha genişleyecek. Tabi bunun azabı olmadığı için hemen mezarı dolacak. Kim dolacak mezarına? Orada bulunanlar şimdi. Herkese de arada, akras herkese var. İşte annesi, babası, dayı, teyze, kom, akrası kim varsa onlar gelecekler. Onların da azapta olmayanı gelecek ama. Azapta işte tabi izin verilmiyor. Tutuklu çünkü orada Onlar gelecekler. Kişi bakacak ki yattığı yerden cehenneti görüyor oradan. Cehennet'teki kendi makamını görecek oradan. Yattığı yerden mezarından, açılan pencereden bakacak ki cehennet'teki kendi makamı köşkü sarayını. Onu görecek. Ne yapacak onu yarabbi kıyamet çabuk kopsa da gelişte mi edecek bence. İşte. Ki onuncusu sonuncusu inşallah ekelü tâllahi velem teşkür Allah nimetin yersiniz diyor. Ekelü tüm nimet Allah'ı Allah yat nimeti yersiniz diyor. Ama velem teşkür bu nimete Şükrü yana getirmezsiniz Nimetin şükrü. Ne nimetin şükrü? O nimetin hazmında, sindiriminde Allah'a kulluk etmek gereği alıyor. Bunu Yalnız elhamdülillah çok şükür. Tabi bir Şimdi onun damak tadı Dilli olmuş Bu şükür fiili olacak. Velamız buyuruyor. Bismillah. Ey dağ Şükrü amel ediniz. İ'melü şükrü böyle buyuruyor. İ'melü ale davude şükrü. Yani şükrü amel edin. Bunun için elden geldiği kadar yemekten sonra o sindirim esnasında kalbi olmama gerekiyor. Namamakta ise namaz kılmak işte konu okumak hiç olmazsa işim gücümüz olsa bile Allah'ın zikriyle ona da olmamız gerekiyor. Bu sindirim esnasında. Bir kimse bunu yaparsa. Yani bir insan yedi gıdaların sindirimi esnasında Allahu Teala zik ederse. Mesela en kısası Nefsi Celal. Allah Allah laziyalı. Ya da kelime-i tevhid La ilahe illallah derse ya da Sübarallah Ebi Hamdi gibi savaşı gibi bir insan bunlarla meşgul olursa işte o zaman yeneyen gıdalar kana karışırken bunlar nur oluyorlar bence. Nur oluyor bunlar. Onlar tabi kana karışı hücre oluyor. onlara organlara dalıyor Kişinin organdaki hücrelerin nurlu iken o kişinin içi uyanıma başlıyor işte. Orada uyanış adamı başlıyor. Bence. Abi insan yemeğini yedi. İşte çayını içti. Şusunu bu sunu meşrubatını kişi içti. Ah of! Dedi, namaz yok, niyaz yok. Gafete kişi, gıybette, yalan da şurada burada inşallah korusun. O yenen gıda, o kim zaten zarar oluyor. Böyle. Ağırlık oluyor, şu sıkıyor. Demek ki elimizden gelen inşallah Mevla'nın bir de şükür de etme gereken Mevlamıza. Yani nimetleri de küçük görmemek gerekiyor nimetleri de. Her zaman kişi kendisinden daha aşağı bakması gerekiyor her açıdan ama. Mesela bir insan bir rahatsızlığı var. Kişi bakmıyor ki öyle hastalar var ki onun yanında hiçbir şey yok yanecek işte. Kardeşim. Öyle hasta var yatana bağımlı. Öyle bağımlı yatağına bir tarafı uyuşuyor ve oradan dönemiyor ama. Yatan dönemiyor bakın efendim. Dün birine görüştüm tüm köyden. O sürede çok ben şeyime gitti. Babası hep bir ağır hastayken Oğlu bekliyor babasını. Birinci yerinde ağır hasta. Ama bir an dönemiyor. Oğluk çeviri döndürüyor. Bir ara dedi ki bu babası bana bağırmış. İşte ismini söylemiş, ismini söylemeyeyim. İşte falan filan oğluna bağırıyor. Ne var baba? E, sen diyor burada beni bekleyinmeşen kaldın. Var ben diyor kendim kalktım. Hapis aldım. Namaz kıldım diyor. Hiç şey seymanı yardım etmedin diyor. Bak, aynen dur bunu seyredim bana ben. Seyredim bu şekilde. Halbuki babam diyor, bir tane dönemiyor, bir tane dönemiyor diyor böyle. Demek ki bakın manevi alemde babası, rüya halinde babası yani İslami yaşayan kişiydi babası Allah'a emanet edersin. Babası rüyasında ama öyle rüya görmüş ki rüya sadıka. Yani bunu ayıramıyor babası o anda. Yani rüyamı geçi ayıramıyor bunu. Öyle zannediyor ki babası yani gerçeği de sanki kalkmış hapiz namaz kılmış da oğluna kızıyor. abi ben kalktım hapiz namaz kıldım hiç <gülüyor> yardım etme etmezsem bana böyle buyuruyor. Yani. İşte yani bir insan tabii yaşadığı gibi ölüyor muhtemelenler. Allah'ın yardım etsin inşallah. Sahibi de inşallah size kul edersin. Fatih